Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Nasılsınız hocam Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam Allah razı olsun Elhamdülillah. Allah afiyet versin Elhamdülillah. Nasıl siyasetle ilgileniyor musunuz Yok. hocam Hiç mi İl ilgileniyor İlgilenen var hocam Zaten bize bırakmazlar Sizi yani. de ilgilendiriyor ama evet. Sizi beni herkesi e, namazla da ilgileniyor yani <gülüyor> Ama camide imam kıldırıyor namazı İmam kıldırıyor Biz sadece Siyaseti kırıyoruz. yani Bir kıldıracak olanlar var demek ki e, Elbette yani hayatla Bağımız olduğu sürece Siyasette de bağımız Konuşmaları olacak Konuşmaları dinliyorsunuzdur İnsanların siyasetle ilgili e, Tavırlarını Reflekslerini Takip ediyorsunuzdur Bugün e, Biraz Siyasette kul hakkını konuşalım, konuşalım diye düşünüyoruz inşallah. Yani o alanda da çünkü insanların bir hayli iç içe geçen münasebetleri var. Yani siyasetçinin toplumla ilişkisi, siyasetçinin birbiriyle ilişkisi, siyasi partilere şu veya bu şekilde aidiyet hisseden insanların birbiriyle ilişkisi... Yani bu bazen şöyle de olabiliyor. Hani ikisi de dindar insan. Ee, yani İslam'la alakası oldukça hassas, diri. Ama farklı siyasi düşüncelerde olup da birbirini yargılaması söz konusu. Yani bütün bunlar e, bir hukuk oluşturuyor olmalı diye düşünüyorum. Ee, biraz buna bakalım. Belki buradan Bizi dinleyenler e, yani ben acaba kul hakkı konusunda yeterince hassas mıyım sorusunu kendisine sorabilir gibi düşünüyorum. Ne dersiniz buralardan başlayalım inşallah. Herhalde siz hocam sadece e, siyasetle ilgilenenlerin kendi aralarında ve vatandaşların siyasileri yorumlaması konusunda bir kul hakkı düşünüyorsunuz ama ben mi böyle anladım isterseniz bir maddede ben ilave edeyim siyasetçinin attığı imzadan oluşan kulakklar o da o da var yani, yani vaatler değil e, topluma yani, sunduğu vaatler yani bir mal satıyor bir anlamda siyaset kendi partisini e, vatandaşa satmak demek e, partisini düşüncelerini evet. bol keseden vaatleri evet. yani Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sözden Ceyhan munafık damkası evet. Yani eğer siyaset hemen münafıklığın üçte birine damgalanmaksa çok lanetli bir iş olur o zaman. Çok zor bir şey. Yani vaat edip e, yerine getirememek belki siyaset kadar hiçbir meslekte e, mümkün olan bir şey değil. Mümkün şeydi. olmayabilir. Çünkü en bol vaat siyasette. Evet. En bol da e, vaatı yine siyasette. Evet. Oluyor yani. Oluyor. Doğru. Belki bir cerrahi ameliyat yapan doktorun vadinde durma ihtimali daha yüksek yani iyileşi vaatler konuşuluyor doğrusu Aslında isterseniz oradan başlayalım yani yani, e, yani şu sıralarda e, siyasi partiler vaatlerle diye beyanname diyor mesela ya da şöyle izin verirseniz hocam siyasetin ve siyasetçinin dinimiz açısından bir yerini bulalım sonra eylemine geçelim bulalım Tamam yani böyle dallandırarak herhalde fiist üzerinden saati bitireceğiz biz <gülüyor> Olsun, aslında bütün bu dalların İslam'dan hayata ölçüler programı içinde ele alınması da başlı başına önemli. Yani diyoruz ki insanımıza bunların İslam'la bir ilgisi var, şu başlıkların, şu fihristin İslam'la ilgisi var demek istiyoruz. Şimdi evet. evvela siyaset eğer insanı idare etmekse, insana gelmiş olan dinin, İslam'ın insanı idare edecek mekanizmayla bağlantısı olmasını e, tabii görmek al, gerekiyor. Al, al. Yani Başka türlü e, ben insan için elbise üretiyorum ama insanların yaşadığı şehirde satmayacağım bu elbiseyi. Nerede satacağım ben? Yani İslam Allah'ın gönderdiği bir din ve melek dini değil insan dini bu. E, i̇nsanların ...tamamını kilitleyen bir nokta siyaset... ...sadece ilgilendiren değil... ...siyaset bizim eğitimimizden... ...hatta ibadetimize... ...haccımıza... ...insanlığımıza, nikahımıza... ...cenazemize... ...her şeye müdahale ediyor etmesi gerekiyor siyasetin... E ...böyle bir sistem... ...İslam'da var mı... ...sorulamaz bile... ...bu soru bile abes bir soru... Tabii ki, tabii. ...belki şu sorulabilir... ...ki bugünlerde... ...bunaltacak derecede yoğunlaştı bu soru... ...rahatsız olmaya başladım yani... ...cevap yetiştiremediğim için rahatsız oluyorum... ...sorudan değil... E ...bu sistemin içerisindeki siyasette... ...Müslüman hı hı. girmeli mi? Girmeli mi. Cıvı evet. çıkmış bir soru bu. Evet... Müslüman kendisi sistemin içinde yaşıyor, şirket kuruyor, düğün yapıyor, siyasete gelince bu siyasete girilir mi? Ya siyasetten daha aktif alanlarda bulunuyorsun Müslüman evet, olarak. Tabii. Neye binaen bulunuyorsun? Zaruretler kültürüne binaen. Evet. Niye siyaseti zarurete binaen yapmıyorsun? Yapmıyorsun. Yani evet. Müslümanız diye her şeyden kaçmak gibi bir görevimiz yok ki. Her şeyi ıslah etme görevimiz var Kaçabilmek canım. de mümkün değil. Ayrı. Nereye kaçacaksın? Yani düşmana evet. bırakıp kaçacağız evet, o zaman. Evet tabii ama şunu dememiz gerekiyor... ...böyle bir... E, ...çok bulanık bir suda... ...çok fırtınalı bir derede... E, ...iyi yüzme bilenler... ...yüzsünler... Hı hı. ...yani basit bir misina yapıyla... ...balık tutulmuyor burada... Evet. ...balıkçılığı iyi bilenler... E, ...tutsunlar... E, ...şöyle bir örnek vereyim üstadım... ...bir gün balık hı. kesirde bir yere gittim... ...bir er, talebemiz Allah razı olsun götürdü... ...bir barajın dibinde... Ee, balık tutacağız dediler evet. benim de vaktim vardı akşam konferans vardı o saate kadar bekleyecektik e tamam dedim gittik barajın dibine ya baktım olta yok bir şey yok biz Karadeniz çocuğuyuz olta molta gördüm de ama hiç olta yok bir şey yok bir sepetle geldiler evet dedim ya hani biz balık tutacaktık dedim tutacağız dediler e dedim bir şey görmüyorum ben sen otur dediler çay demlediler sen burada çay iç dediler ...baba, oğul onlar... E, ...sepetle suya girdiler hocam... ...bildiğiniz sepet ya... Yani, ...baya bir küfe hmm. girdiler... ...ben de... ...ne yapacaklar diye merak ediyorum... ...bir iki üç saat sonra çıktı geldiler... ...böyle bir... ...benim için ilk defa gördüğüm He. bir şey... ...sepet balık doluydu ama... Hmm. ...bir on kilo kadar balık tuttular... 2 saat içinde... ...şey var herhalde balık... ...yani yumurtaları atılmış... Göle, balık Meğer bunlar böyle barajdan dere gibi bir bölüm çıkıyor. O bölümde böyle kuytu yerlerde balıklar dinlenmeye giriyorlar. Bunlar onu keşfetmişler. Suyun altına dalıyorlar. Sepeti bir sürüyorlar. Balıklar sepetten ürküyor. Sepetin içine kaçıyorlar. Kaldırıyorlar evet. balığı. 10 kilo balık alıp geliyorlar. Evet, evet. Şimdi ben bundan acayip hala olta bekliyorum ben onlarda ama. <gülüyor> evet. Yani olta ile balık tutacaklar bekliyorum. Yaşlı olan arkadaşlar Bakkal işleten bir Müslüman abimiz dedi ki: ee, dedi, her şeyi kitaplarda yazmıyor. Dedi, Biz yazdım. de derede bunu öğrendik işte dedi." <gülüyor> <Bilmez> ki, <tabii. gülüyor> Şimdi her işin bir ilmi var. Yani <gülüyor> hepsinin Nurettin Hoca'nın bilmesi gerekmiyor. <gülüyor> Şimdi üstadım, siyaset de böyle bir şey. Tabii, yani bize tabii. göre buraya imza at, bunu kov, bunu al. Tamam. Öyle <gülüyor> değil. Yani bunun da bir küfesini i̇lmi, taşıyabilen, yani mi? küfesini taşıyabilen ama bu küfe sadece e, kanunları bilmek değil. ...nefsine hakimiyet oranını da bilmek lazım... Evet, ...ne kadar evet. nefsani davranacaksın... ...hakkaniyetli davranacaksın... ...düşmanın da binbir hileyle geliyor... ...bunlara karşı ne kadar direncin olacak... ...yani e, tepme oranı ne senin... ...yani sana vurduğunda düşman... E, ...çelik gibi olabilirsin ama parçalanırsın... Evet. E, ...mesela ben çok merak ettim... Mesela ...Belki iyi diye örnek vereyim... ...yol kenarlarında... E, ...böyle alemini olmayan... Çelik olmayan bir barikatlar yapıyorlar Otobanların kenarında evet. Ben de ya bunlar sağlam beton Yapsalar ya diye dedim hı hı. yani Basit bir alüminyum gibi demirden Çünkü araba vurunca eğiliyor hemen Değil. Ben bunu yani Masraftan kaçıyor devlet gibi Algıladım meğer o, sonra öğrendim ki Öyle değilmiş hızlı gelen bir araba Çok sert bir şeye vurursa Araba kilometrelerce yolda Fırlar gidermiş hı. Hafif esnek bir şeye vurduğunda o o gömülüyor, gömülüyor, gömülüyor ama Araba da mesela yüzde elli az devriliyor. Az hmm. zarar görüyormuş. Evet. Şimdi bunu öğrendik tabii. Bu da hocalıkla ilgili değilmiş. Meğer evet. ki karayollarında çalışıyor olmak lazımmış. Yani bu da siyasetçimiz bizim sadece İslam'ı bilmesi yetmiyor. İslam'a düşman odakların saldırılarına karşı refleks gücünün de ee, bir ilim dalı olarak ya da evet. tecrübe olarak bilinmesi gerekiyor mesela çok değerli bir hoca efendi Ebu Hanife'nin bu asırdaki en iyi örneği diyelim siyasette berbat olabilir çünkü siyaset sadece ne haramdır ne helaldir bilmek değil ki taktik bilmeyi gerektiriyor evet. dayanmak kapasitesini bilmeyi gerektiriyor üç defa estağfurullah deyip kenara çekilebileceğin bir hata olmuyor ortada yani evet. on gün yirmi gün kendi dostların e, bir gün sana karşı çıkıyorlar. Binaenaleyh e, Müslümanın siyasetle ilgisi kesinlikle olması gerekiyor. Ama her Müslümanın mı? Hayır. Ehil olanların olması gerekiyor. Burada bir küçük yan konu daha çıkıyor. Ben ehilim diyen herkes ehil midir acaba? Ben ehilim demekle ehillik mi olunuyor? Burada da Efendimizin hadisi şerifi çok net bir şekilde önümüzde duruyor. Ne buyuruyor? İsteyene değil hak edene vermek evet. Yani ben bu işe eğilim e, Demek bizim kültürümüzde yok Müslümanlar sen bu işe eğilsin Buyur çık meydana Demeleri gerekiyor e, Bunun nasıl oluşacağı ayrı bir konu Tabi yani bunun bir tabii Öyle bir algılamadı. yapı varsa evet. e, Her halükarda özet olarak Biz bugün e, Ebu Hanife'nin Bağdat'ında Ömer bin Kattablı radıyallahu Allah'ın Medine'sinde yaşamıyoruz Yüz cepheden kuşatılmış İstanbul'da yaşıyoruz. Yüz evet. kere yıkılması, helak edilmesi, düşmanca taarruzlara uğraması planlanmış topraklarda yaşıyoruz biz. Evet. Dolayısıyla bizim siyasetçimiz kesinlikle cephemizin en önünde duran murabıtımız olmalıdır. Evet. Murabıt... Bütün ibadetlerden farklı sınır olarak bekleyin. sınır bekleyen ama ecir açısından murabıtın bir farkı var hocam. Evet. Namaz kılan birisi, zekat veren birisi öldü mü ibadeti biter. Murabıtın defteri kapanmıyor. Kıyamete kadar hep ribatta yap, bekliyor, kabul ediliyor. Evet. Siyasetçimiz bir iznillah murabıttır hocam. Evet. Yani cephemizi bekliyor. Dolayısıyla siyasetçilerimiz bu görevi üstlenirken, Elbette yaşadıkları ortamın oluşturduğu negatif diyeceğimiz ağır şartları dikkate alacaklar. Kravat takacaklar mesela şimdi kravat batı kıyafeti dedi ondan dolayı da bir çetrefilli sürece girmek gerekmiyor. Yani bunu günden bile yapmak gereksiz. Evet. Ama akide ile ilgili bir şeyi kravat düzeyinde görmeyecekler. Yani, yani akide de İmanımla bir sapmayı ilgili Asla düşünmeyecekler Mesela çok basit bir örnek vereyim Siyasetçimiz bizim Yılbaşı mesajı yayınlayabilir mi? Evet Heh, Bu bir iştahat meselesi Ama ben e, Siyasetçi olsam Şöyle bir yılbaşı mesajı yayınlardım Aksi takdirde e, Üzerime gelecek taarruzlara tahammül edemem belki Derdim ki Ülkemde yaşayan bütün Hıristiyanların Yılbaşısıdır bugün Onların yılbaşısını iyi geçmesini e, Örettiklerin kesilmemesini dilerim Deyip hmm. ah, Yılbaşında karanlıkta kalmasınlar derim Evirik kıvırık bir cümle kullanırım Onlar benim Kadir Gecem için ne diyorlarsa Derim ben ona evet. Ama kalkıp da insanlık olarak Yeni yılımızı ve Mutlu yılbaşımızı hepimiz için Kutluyorum hepimize birer tane Çam ağacı hediye olsun demem Evet. akideme zarar vermem hı hı. yani birilerinin e, çöplüğünü sulamamın bir manası yok benim evet. bu bir müslüman olarak bulunduğum konumun siyasi konum gereği yapmam gerekenlerle akidemi muhafaza etmem arasındaki net bir çizgidir bu Evet. bu örnekleri müslümanlar çok gördüler <gülüyor> hele hilafet sonrası ki 100 senelik yaklaşık 100 senelik dönemde ee, bana ne İslam'dan diyen maazallah idareciler de gördük biz ya müminlerin aman izzeti nefsini koruyayım diye böyle kılı kırk yarmak diye bir deyim vardır hı hı. Anadolu'muzda yani kılı kırk evet. defa kesecek kadar hassasiyetle davranan Allah onlardan razı olsun Müslüman kardeşlerimiz de oldu tutunamadılar vesaire hem oraya hem buraya çiçek dağıtanlarımız da oldu e Rabbimiz herkesi huzuruna çağıracak ve bir gün hesap verecek ama ...akidesi uğruna... tavizsiz gidenlerle... ...akidesiyle zevklerini harmanlayanlar... ...herhalde farklı olacak kıyamet evet. günü. Bu yüzden siyasetten... ...kaçmayı kabul edemeyiz. Evet. Siyasete Anadolu deyimiyle... ...ya da halk deyimiyle balıklama atlamayı da... ...enayilik görürüz. Ya bu herkesin yapacağı bir iş değil. Yani adaylık süreci başladı diye... ...benim aday olmam gerekmiyor ki. İnsan en azından eşine sormalı. Ben... Bugünkü konumumdan siyasete sıçrasam e, bu siyasette taviz verir miyim? Nasıl görüyorsun beni? Arkadaşlarına sormalı. Yani ben dik durabilir miyim sizce? Sormalı. Ya da elime güç geçtiği zaman daha önce bana telefon edip en bir maruf yapan ne yani mümkün yapan kardeşlerimin telefonuna bakar mıyım? Evet, Çünkü evet. belli bir noktalara gelenler yoğun oluyor bir daha telefonlara bakamıyorlar Hı -hı. yoğunluk bahanesiyle. Her türlü açılışa gelmeye vakitleri oluyor. ...düğünlere vakitleri oluyor... ...bir emri bir maruf yapacağın zaman... ...yoğun oluyorlar mübarek... Evet. ...bunlar hepsi müminlik testi... ...yani tehlikeli diye... ...bizim dışımızda değil... ...özet olarak bunu söylüyorum... ...tehlikesine rağmen bizim işimiz bu... Evet. ...her iş bizim işimiz... ...aslında o tehlike sınırı da... ...sanıyorum çok tartışılıyor <gülüyor> hocam... ...yani tehlike sınırı... ...tabi sınırı... ...zaruret sınırı... ...yani e, yine... Diyelim ki belli bir dava hassasiyetiyle siyaset yapan insanlar ya bakıyorsunuz işte siz yılbaşı mesajı örneği verdim. Örnek olarak. Örnek verdim. olarak Basit verdiniz. Bir örnek. Başka buna benzer örnekler. Yani, en zararsız değil. Bu galiba. Zarar, örnekler. galiba. örnekler Yani o zor bir alan. Hı. Yani baktığınızda yani işte kurulu bir düzen. Sizi bir formata sokuyor Ne kadar farklı bir iklimden siyasetin içine geliyor olursanız olun Sizi bir formata sokmak istiyor e, Diyelim ki o format dışında bir tavır ortaya koyduğunuzda da Hemen mesela medyada ipe çekiliyorsunuz yani değil mi? Bunlar siyasetçi için olağan şeyler Yani mesela bir yıl sonra yapılabilecek bir şey bir yıl önce yapılamıyor olabiliyor. Yani buralardan bakıldığında e, hakikaten e, farklı mütealahalara e, bazen e, zemin hazırlayan e, durumlar ortaya çıkabiliyor ah, hocam, yani. Siyasetçi bağı geniş bir adam olacak. Evet. Tenkitlere, hucumlara dayanamayan siyasete girmemeli. Yani Ömer bin Hattab... Radıyallahu Anh ümmetimizin e, başında duran bir insan. Bilal radıyallahu anh bildiğimiz Bilal işte sert mizaçlı her şeye refleks gösteren bir tip nedir bu Bilal ya Rabbi deyip şura meclisinde Bilal azarlamış evet. öbür toplantıda da Bilal gelmeden başlamamış toplantı ama yani evet. azarlayışı bunaltacak düzeye geldiğini gösteriyor çünkü her şeye itiraz ediyor bu niye böyle bu niye böyle diyor evet. yani siyasetçi hocam bürokrat değildir bürokrat memurdur bürokrat yukarıdan gelir imzalar aşağıya sevk eder ama siyasetçi ümmetin bağrıdır. Ya hocam şöyle bir şey yani bu konu aslında biraz kul hakkı konusunu şey yapalım diye e, başladık. Da, da bu arada mi? biz hakikati ha, avcayacağız <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Şimdi e, yani diyelim Türkiye özelinde baktığımızda yani belli hassasiyetlerini bildiğimiz bir e, ülke yöneticisi diyelim yılbaşı mesajını sizin ya böyle olmamalı dediğiniz e, formülde yayınladı. Mesela e, bu sanki olağan bir şey gibi oldu yani. Bunun sınandığı birçok alan var. Diyelim ki mecliste yemin ediyorsunuz. Bilmem. E, meclis yemini başlı başına. Problemli bir yemin. Milletvekili yemini. Cumhurbaşkanlığı yemini. Problemli bir yemin. O Yani hakikaten e, kolay olmayan bir alanda siyaset yapılıyor. Hocam, çocuklar e, oyun oynamıyor ki. Belki siyaset de şöyle oynuyor. bir şey. Mesela bundan yani i̇lginç bir şey oldu biliyorsunuz Tayyip Bey yani belki inanç konusu değil ama Tayyip Bey Siirt'te bir şiir okudu siyasi yasak geldi cezaevine girdi şimdi aynı şiiri işte bir gün önce okudu veya birkaç gün önce okudu hiçbir şey olmadı. Yani bazı şeylerin e, şu gün söylendiğinde söylenemez olduğu durumlar oluyor. Yani söylenebilir vasata gelindiği durumlar oluyor. Ama bugünün de olmadı dediğimiz daha erken üzerinden beş sene geçsin bakalım neler olacak. Neler olacak Yani evet. dünya hocam her gün döndüğü gibi dönmesi durmadığı gibi olaylar da dönüyor dünyaya evet. beraber. Dolayısıyla e, dün komik şeyler bugün ciddi algılanıyor olabilir. Burada üstadım e, siyasetçiler e, veya başka bir yetkili siyasetçi olması da şart değil. Eğer ilmine itibar ettiği ve kendisine ücret ödemediği beş kişilik altı kişilik bir alimlerden oluşan şura meclisinde bu konularda bunu yapabilirsin diye ruhsat alarak yoluna devam ediyorsa bir izinle bunların hiçbirinde sorun yok. Evet, inşallah. Domuz etinin bile Kullanılabilirliğine dair bölümler var dinimizde Allah'ın katı haramlarından biri olduğu halde evet. Yine Allahu u Teala'nın getirdiği ruhsatlar bunlar Yani Ammar Radıyallahu anh'ın e, Mesela Yaşadı. kalbindeki Onca imana rağmen küfür ihtiva eden sözler beyanını Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde kalbi imanla dolu olanın ağzından çıkan bu sözlerden sakınca yok gibi evet, evet. beyan buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum hocam. Yani söylüyorum derken sanki telkinat yapıyormuşum gibi değil yani düşündüğümü evet, beyan evet. ediyorum Yoksa biz o konuda Aynı değiliz şey. yani. Evet. Böyle bir ulema konumunda değiliz. Ee, şimdi burada alim kişi siyasetçiden maaş almıyorsa ve siyasetçi girdikten sonra salona girecek kudrette görüyorsa kendisini evet. gelince siyasetçi ayağa kalkıp o izin verince oturmak gibi bir kompleksi yoksa ilminin vakarını taşıyan evet. ücret almayan evet. Allah'tan başkasının ne diyeceğini merak etmeyen ve ilim bilen usulü fıkı okumuş bir alim bir siyasetçiye diyebilirsin yavrum. Bu bu tebriği yapabilirsin yıl başında. O yemini de yapabilirsin diyorsa ...siyasetçi mesul değildir hocam. Evet. Katıiyetle mesul değildir. O ne mesul müdür o alim? Kalbine bakar Allah Teala. İhtihad ettiyse hata hataya bile Allah Teala ecir veriyor. Evet. Dolayısıyla biz çözümsüz bir konu olarak görmüyoruz bunu. Evet, Lavbali olunması halinde çözümü olmayacak bir konu olarak görüyoruz. Evet. Aksine takdirde dinimiz ateşin ortasında bırakıp gitti Müslümanlar olur. Böyle bir şey olur Böyle mu? Böyle bir şey yok tabii. Olur mu? Yani o zaman biz 90 senedir ateşin ortasındayız. Evet. Ve hiç kimse de bizi söndürmeye çalışmıyor. Biz yanıp gideceğiz. Öyle bir şey olmaz ki. Yani Ebu Cehil'in karşısında bile naçar bırakmadı İslam'da. Yani. Bir çözüm vardır. Çözüm vardır. Ha? Bu çözüm samimiler tarafından mı? maaşlılar tarafından mı üretiliyor. Sorun burada hocam. Evet, evet. Yani eğer siyasetçi hoca efendilere ulufeler diyelim eskilerin ifadesiyle. Evet. Ulufeler dağıtıyor. Hoca efendi para almıyor ama yeğenleri, çocukları hepsi de uygun makamlara getirilmiş. O hoca efendi de her karara imza alıyor fiizibilerle. Hmm. Fakat bir inceliyorsun ki kendisi kuruş almamış. Çuvallar dolusu yeğenlerine kaymış makam olarak diyelim illa evet. para olarak olması gerekmiyor. Ha, Burada tabi Allah yok rızası yok ayrı evet, bir konu evet. ama samimi bir şekilde ben e, müsaade ederseniz basit ama şey bir örnek vereceğim. E, yeni belediyelerin e, Müslümanların eline geçtiği 94 seçimlerinden sonraydı İstanbul'un büyük belediyelerinden bir tanesi ve ...bir hoca efendi... ...dediler ki biz yanlış bir iş yapmak istemiyoruz... ...mesuliyetinizi... ...siz taşıyacaksınız... ...biz sizinle ayda bir toplanmak istiyoruz dediler... ...ben kabul ettim... ...hatta babam dedi ki oğlum bizi dinleyecek... ...siyasetçi görmedim ben gitme dedi... ...dedim baba bu davet ezan gibi bir davet... ...soracaklar Sorun gideceğiz dedi. Gene ...gittim böyle. dört hocayız baktım... ...bir de avukat almışlar... ...bizi istişare heyetine koydular... ...hakikaten başkanın makam odasında falan toplandık... ...bir gün... Konuşacağımızı konuştuk ben güzel şeyler hazırladım Tanıştık Bir ay sonra o Başkan da bize raporlar getirecekti ee, O raporlara yani Neler sorunlar nelerle karşılaştı Biz de öneriler Getirecektik ee, Toplantıdan önce Biz tabi Medrese talebesi ne bilelim Adabı muhaşeret bildiğimiz yok o ortamlarda Meğer biz salona alındık Başkanın ikinci bir odadan geleceği bir pozisyon varmış. Biz Başkan bizi bekliyor zannetti. Bir yarım saat geçti aradan. Başkan gelmiyor. Ben de iyi oldu notlarımı bir daha gözden geçirelim diyorum. Sekretere girdi içeri. Başkan geliyor. Gelmiyor Başkan. Hmm. Başkan gelmiyor. Bu toplantıya Başkanın e, vali beyle acil bir toplantısı çıktı katılamayacak. Evet. E, ama huzur haklarınız verildi diye önümüze bir zarf kondu. <gülüyor> ben de. ...başkan gelemiyor... ...işte dedik ki köy hocasıyız biz... ...başkan gelemiyor... Ee, ...soruları yazılı gönderdi... ...onları çalışacağız diye pat diye açtım zarfı... ...diğer <gülüyor> akademisyen de bir arkadaş... ve Fakültesi'nden... ...o böyle bir tip tip baktı bana ne açıyorsun zarfı gibi... ...baktım para hocam... ...güzel de bir para... ...yani benim evet. maaşımdan daha yüksek bir para... ...huzur hakkı... Evet. sonra ...ben sekreter çıkmadan dedim ki bir dakika ya dedim... ...bu ne dedim... ...dedi huzur hakkınız dedi... Basemen billah ben huzur hakkı nedir bilmiyordum böyle her yani <gülüyor> o kelimeyi bilmiyordum sözlükte yani evet. huzur hakkı şimdi tercüme ediyorum yani huzurlu yaşamam için bir hak gibi geliyor aklıma. <gülüyor> hocam, siz çok safmışsin. 94 hocam henüz dünya ve siyasetten haberimiz yoktu. Evet. Meğer bu suspayi gibi bir şeymiş. Sekreterim bir dakika gelir misin dedim ya. Bu evet. para mı dedim? Evet dedi. Al bunu dedim ya. Ben bir daha da toplantıya gelmiyorum dedim. Evet. E, siz beni satın almak istiyorsunuz dedim. Öbür arkadaşlar ya bu ahlaki olmaz moratti dediler. Böyle yapma sen dediler Sen Arapistan'dan geldin. Hala İstanbul kültürüne alışmadın Falan gibi. Evet. Dedim ben alışmayacağım. Merak etmeyin. Bir daha da gelmiyorum dedim toplantıya. Zarfı bıraktım. Önündeki dosyaları da aldım. Arşivimde duruyordu dosyalar. Evet. Yazdığım notlarım filan. O zaman. Ki heyecanımla da neler yazmışım şimdi bazen karıştırıyorum kendime de gülüyorum ya bir medresede ders verir gibi biz başkana briefing hazırlamışız nelere dikkat evet. edecek hiç unutmuyorum futbol takımlarıyla bağlantısının şer iyiliğini bile araştırıp yazmışım ne kadar kulüplere destek olmalı o ilçede filan gibi evet, evet. şimdi tabi biz beceremedik hocam ilk ve son istişaremiz oldu evet. e, ama her halükarda e, bu bir alimin istişaresiyle yol almak değildir. Daha katılmadığımız toplantının huzur hakkını almışıp huzursuz olmuşum böylece ben. Evet. Geri gönderdik elhamdülillah. Diğerleri devam ettim etmediğimi bilmiyorum. Zaten beni sildiler listeden. Evet, yani evet. adabı muhaşeret bilmediğimizden. Bu anlam hariç üç tane alimle bir kişiye kilitlenmek doğru değil. Çünkü insanların alim de olsalar bakışları farklı olur. Üç alimle istişare ederek iş yapan... ...nerede yemin etti, nerede ne yaptı... ...çok önemli değil bunlar hocam... Evet. Niye önemli değil? Çünkü İmam Gazali... ...Rahmetullahi Aleyh diyor ki... ...bizim Ömer Bin Hattab gibi adam bulma... ...şansımız kalmadı diyor... Evet. ...Ömer Bin Hattab her şeyden anlıyordu... ...ümmet ona güveniyordu... ...Eltisat Fil İtikad isimli kitabında... ...hatırladığım kadarıyla böyle bir... ...şeyi var... ...İtikad ile ilgili kitabında hocam... Evet, diyor. Evet. ...bizim şimdi diyor... Şöyle diyor her meslekten Her tabakadan e, Bir grup müsteşar kadrosu Oluşturur siyasetçimiz diyor Mesuliyeti Allah katında onlara yükler Onların onay verdiği işleri yapar Siyaset böyle yürür artık diyor evet. Hocam tam 900 sene oldu Gazali vefat edeli 900 küsür Yani 900 sene önce Ömer bulma Şansımız kalmadı diyor evet. E şimdi bizim Ömer Ali yani Ömer Şansımızın şansı da kalmadı suyunu bulursak Yok diyorsa. şansımıza da şans <gülüyor> kalmadı Ama bu mantık kalıyor evet, Niye evet. yükle ulemaya Mesuliyeti evet. Ulema kat bir şekilde diyorsa Yani onun orayı bırakmasının bedelini de Anlayabilecek bir alimden söz ediyoruz ama Tabii. Benim gibi öyle Gelip medreseden ders verdikten sonra Gelip de orada bir şey anlayan Alim değil orada Dünyayı da anlayan bir alim Yavrum burayı bırakman gerekiyor senin ...biz bu mesuliyeti almıyoruz diyorsa da... ...imza atıp bırakacak ama... Evet, ...ona biz evet. istişare diyoruz... ...yoksa öyle e, her şeye... ...tabii hocayefendiler siz anlamazsınız... ...siz buna evet deyin i̇nşallah, demeyi mi? İnşallah. o zamanlara da geliriz hocam... Inşallah. ...çok da uzak değiliz o zamanlardan hocam... ...inşallah yani. hocam yani... yani ...bu evet. yad, aldığımız yaralar... ...bağrımızı yaralayan şeyler... ...biznillahü teala ders oluyor ümmetimize... ...pahalı yani yani. evet, oluyor ama ders evet. de oluyor... ...ben azından ben öğrendim hocam... Niye istişare yapıyorlar diye huzur hakkını ben öğrendim yani. Yani e, daha sağlıklı istişare ortamları. İnşallah. Yani onu temenni ediyoruz tabi. Tamam siyaseti oturttuk evet, hocam. Evet. Şimdi kul hakkını kul açalım. Kul hakkı biraz kul... evet vakitte <gülüyor> ilerliyor. Yani kul hakkı işte siyasetçiyle e, Vadettiği ettiği toplum arasındaki kul hakkı Siyasetçiyle ile ilişkisinde bulunan insanların birbirine karşı kul hakkı yani şu gruba bağlı bu gruba bağlı iki mümin aynısı aynı namaz kılan iki insan farklı siyasi eğilimlerle birbirine nasıl davranır nasıl hareket eder nasıl yargılar e, vesaire bunlar da e, şimdi hocam belki mitik meydanlarına yansıyan söylemler tabii, en azından evet. şimdi e, özellikle bu bir saatlik konuşmamızın belki püf noktası Biz kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı evet. Trafikte kul hakkı, ailede kul hakkı dedik Buna veda edelim hocam Siyasetçinin kul hakkı olmaz Kullar hakkı olur evet. Bir kul Yani siyasetçinin e, Gürültü yaptı da Komşusunu rahatsız etti düzeyinde bir noktası yok 70 milyon, 100 milyon 200 milyona hitap ediyorsun evet. Dolayısıyla kul hakkı kelimesine Yeni bir versiyon üretelim Kullar hakkı diyelim Tabii. Yani kitlesel hak var ortada evet. Yani ben arabamla birisinin arabasına vurdum. Bu bir kul hakkı. Yüzde yüz Rabbimin huzuruna o arabanın sahibiyle çıkacağım. İçeride dört kişi daha vardıysa, otobüstü ise altmış kişi, altmış kişiyle çıkacağız. Evet. Ama bir siyasetçi hocam, 25 milyonluk bir şehirde 25 milyonun hakkıyla oynuyor. Veyahut hakkını ihkak ediyor, yerine getiriyor. Yani ihkakı hak veya zulüm bu ikisinden biri onun imzası. Evet. Dolayısıyla siyasetçi gömlek giymiyor, ateşten gömlek ateşten giyiyor. Ateşten gömlek. Ateşten giyiyor. gömlek giyiyor. Siyasetçi hiçbir zaman düz yolda yürümüyor. Hep rampalarda yürür siyasetçi. Siyasetçi 4 sene, 5 sene siyaset yapıp Kara olan saçları beyazlamıyorsa o siyasetçi de iyi gidişat yok demekti. Evet. Rahat e, uyuduğunu gösteriyor. Bir evden bir kurban yeter diyor. Ömer kafası ama. Evet. Aa, Ömer Müslümanlığı hocam. Evet. Bir evden bir kurban, bir yeter, kurban yeter size. Yeter yani Ömer beyazladı demek ki bu işte. Evet. Yani Ömer beyazladı. Yani siyasetçi beş sene de beyazlamalı. Yani tansiyonu yükselmeli. Evet. Yani, yani siyasetçi dertli olmalı hocam. Evet. Dertsizlik mümkün değil siyasetçi için evet. aksi takdirde her işi başkasına havale edip kendi, kendisi tatile gitmiş bir siyasetçi olur yani burada mantık olarak bir kere hocam siyasetçinin nasıl mesela kullar hakkı nasıl oluşur bir siyasetçi için ne yaparsa kulların onun üzerinde hakkı ortaya çıkar yani böyle bir şey, tasavvur... Önce siyasetçinin lehine olan bir şey söyleyelim. Önce <gülüyor> lehine evet. hocam. Önce lehinden bu çünkü bayağı lehinde konuşacağız. Evet, evet. Bir tutuklama kararı falan çıkmasın <gülüyor> Biz hocam yani. Gene biz korunalım ikimiz <gülüyor> isterseniz. Yani siyasetçiye de bir teltif yapalım. Bir kere şeriatımızın ebedi kanunudur. La <gülüyor> yukellifullahu nefsen illa vus'aha. <gülüyor> Taakatından evet. daha fazlasını Allah kula yüklemez. Evet. Bitti. Yani bu bir kanun. Siyasetçi yani e, kuzu gütmüyor İnsan idare ediyor e, Kuzu gibi çoban köpeğini de yanına alıp Hop kuzuları bir vadiden öbür vadiye götürür gibi bir iş yapamıyor Yani e, polis kadrosunun asker kadronun var diye Bürokratin var diye siyasetçi her şeyi yapar Yapacak muhakkak diye bir şey yok, yok evet. Siyasetçi bir Bir defa ibadet niyetiyle yola çıkacak Evet Niyet temizliği olacak siyasetçi Niyet temizliği Niyeti tamam. temiz olacak ücret daha çok yüksek maaşı da olsa Rabbinin rızasını gözetecek. Evet. O zaman melekler de yanında. Evet. Meleklerle beraber yol kat edecek evet. demek ki. Yani siyasetçi ihlaslı, temiz bir niyet ve katıksız bir çalışmayla Rabbinin rızasını kastederek yol kat ediyorsa yapamadıkları diye bir şey yoktur. Evet. Bizillahi Teala. Yapamadıkları yani beceremeyebilir İslam namına. ...kulların hakkını ifa namına beceremediği şeyler olabilir. İnsan bu hocam. Tabii. Cebrail gibi bir İmkanlar melek değil İmkanlar yeterli olmayacak. Yani yani. Melek değil ki kanadını bir vurduğunda... Evet. Vadi dümdüz olsun, yaşarsın. Susuz bir şehirde gelip Cebrail e, zemzemi çıkarsın. Böyle bir şey insan için yok. Dolayısıyla susuzluğa karşı e, temiz bir niyetle gayret eden... Bir siyasetçi su bulamadığı zaman mesul olmaz çünkü melek değil. Kanadıyla evet. kuyu çıkaramaz bu. Evet. Önce siyasetçinin lehine olan bu tavrı sergileyelim. Evet. Yeter ki siyasetçi Rabbinin küseceği, Rabbinin razı olmayacağı bir kulvarda olmasın. Evet. Evet. Birinci nokta bu. Bu bunu tespit ettikten sonra hocam kullar nedir? Allah'ın mahlukatıdır. Bu mahlukatın içinde insanlar var. Gavuruyla Müslümanıyla ama. Evet. Siyasetçi gavur mı yapamaz hocam. Evet. Yani Ömer bin Hattab'ın devletinde de olsa Müslümanların mahallesine su veriyorsun. Kafirler de çeksinler nasıl olsa cehennemde kavrulacaklar alışsınlar dünyada diye. Kafir mahalleye su vermeyecek bir şey yapamazsın. Evet. İslam, siyaset... herkes için. İslam siyasetinde sosyallik yüzde yüz vardır. Evet. Kafirin ve Müslümanın diye bir yok. Evet. İnsan olmak yeterli. Güzel insanlar diye bir kere bu mantıkla bakacak. Evet. Yani e, evet şeriatının dininin horlanmasına karşı bir dönüşüm emeli olacak. Yani buradan şu çıkar mı hocam? Kâfir'in de kul hakkı olur. Siyaset özellikle vurguluyorum kullara o da dahil. Evet. O da da ve özellikle de bir ayrıntı getiriyorum. Yani biz yani ahirette kâfir de Mesela Müslüman bir idareciden hak talebinde Taleb bulunan... Talep edecek. Mı? Onun hesabını Allah soracak. Evet. Niye küfür üzere yaşadığını. Evet. Yerinde duran, Müslümanlara kini olmayan, zındıklık yapmayan bir kafir yüzde yüz Müslüman vatandaşıdır. Evet. Yani Müslümanların olduğu vatandaşlık üstünde değil. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Müslümanların evet. vatandaşıdır. Devletten, Müslüman siyasetçiden yüzde yüz haklarını alır. Evet. Hiç bunda bir ayrım yok. Hatta ve hatta şunu bile yapmamalı siyasetçi Biz 200 senedir zulüm görüyoruz Bu zulmü yapanlar çekti gitti Mezarda Allah'tan azabını buluyor Onların torunlarından şimdi bir intikam alalım Gibi bir cahillik de yapamazsın evet. Şimdiki kafirin Müslümana İslam'a bu toprağa Bir zararı varsa onu Bir müeyyideyle e ezebilirsin Susturabilirsin yani geçmişin intikamını bugünkü nesilden almak da yok Tabii. Bu da yanlış bir şey yani yani. Buna varıncaya kadar Müslüman ve kafirin Hakkı diye e, Ortak bir hak görüyoruz kul hakkını evet. İki Bu dünyayı biz hayvanlarla da beraber yaşıyoruz Hayvanların da hakkı var Siyasetçi bunu da gözetecek evet. Artı bu ekoloji Dediğimiz yani evet. tabiat Su, hava, orman Vadiler e, kesinlikle Allahu Teala'nın emanetidir Mesela çok basit e, işte Erzincan'dan Sivas'a tünel yapıyoruz ...bunu mühendislerle oturduk... ...planladık... ...böylece müthiş bir hizmet... ...bir dakika tutmadı... ...durmadı... ...ekoloji uzmanlarıyla oturup... ...gelecek kuşaklar açısından... ...bu tünel iklimi etkileyecek mi? Hmm. Bunu hesap etmek zorundayız... ...çet raporu diyorlar... Evet. ...bunu ne, ne denir bilmem... Hmm. ...yani bunu hesap etmediği zaman... ...filan şehirde... ...binlerce senedir kar yağıyordu... ...senin yaptığın tüneller veya... ...baraj yüzünden kar gitti... ...rutubet oranı arttı... ...bu şehirden göç edilmesi gerekir hale geldi... Buyurun bir kul hakkı... Evet. ...neden? Sadece sen bunu... E, ...madem mühendisleriyle örstün... ...sadece karayollarından danıştın... ...çevreyi düşünmedin... ...halbuki çevre de bir emanet... Evet. ...neden? O, orada yaşayan... ...binlerce insan veya... ...yüzlerce senenin... ...hakkına tecavüz etmiş olduk... ...yani Müslüman sadece... ...birisinin tarlasını istimlak ettim mi... ...diye bir hakla uğraşmıyor... ...daha derin düşünüyor... Daha derin, evet. ...gelecek kuşakları düşünüyor... ...bu yüzden kul hakkı demiyoruz... ...siyasetçinin kullar Kulları. hakkı diye bir... ...hakkı... Bir evet. ...telaffuz etmesi gerekir diye düşünüyoruz... ...artı... ...siyasetçilerin en büyük handikapları... ...rakipleri var... Evet. Ve rakiplerine karşı yalan söylemeden... ...ayakta duramayacaklarını düşünüyorlar. <gülüyor> evet. Bu yalan ne kadar caiz olur? Hani karı koca birbirine... Yani bir karı koca birbirine mi? pembe yalan söyler... ...bunun dinen bir boyutu oluyor. Hmm. Karı koca bunlar başka türlü mutlu olamıyorlar. Pembe, pembe yalan. Pembe yalan. Kızıl yalan yani, yok. Yani dostluğu, sevgiyi artıracak. Aslı yalan olmayan... E, ...cilalandırılmış sözler diyelim bu. Evet. Işte. Evde söylenir sözler. Mesela eşine... Ee, seni seviyorum dese herkes bu lafı söylüyor zaten bir kıymeti yok. Ben sensiz yaşayamam. Hayranım sana dedi diyelim. işte evet. pembe yalan bu. <gülüyor> yani aslı var olan bir sözün üzerine ambalaj yaptır. Evet. Yani ucuz evet. bir şeker paketine kurdeleli falan bir şey yapmak gibi. Pembe yalanla bunu kastediyor. Evet. Siyasetçi de pembe yalan söyler diyelim. Ama ağrı dağı gibi yalan söyler mi ya? Ben iktidara gelmeyeyim. Geldiğim gün herkes iki yıl çalışıp emekli olacak böyle bir yalan olur mu ya? Yani böyle bir Doğan herkese 7000 dolar aylık bağlayacağım. Nereden bulacağım parayı? İşte matbaa araba İngiltere'de bastıracağım. Böyle bir yalan olmaz. Müslümanın şahsiyetini zedeleyecek bir yalan kökten kulak zaten. Neden? Burada kulların hakkı ile beraber bir de dinin hakkı devreye çıkıyor. Bu da çok önemli. Dinim senin üzerinden zedeleniyor. Sen Müslüman evet. biliniyorsun. Ha, Müslüman bilinen bir siyasetçi Sen, için. Tabii. Öbürlerin siyasetinden bize ne hocam? Yani biz evet. Allah'a ve kul kıyamet günü hesap vermeye inanan dan konuşuyoruz evet, biz. Güzel. Dolayısıyla benim konuştuğum sözler yarın bir Müslüman'ın palavraları diye anılacak. Hı. Ve bu da dine mal edilecekse evet. maazallah çok dikkat etmek lazım. Burada bir başka kul hakkı siyasetçi hocam nasları kullanmamalı. Yani ayetleri ve hadisleri direkt kullanmamalı. Ne demek bu hocam? Ne demek? Ben Bakara Suresi'nin filan ayetine göre size işte şunu yapacağım dememeli hocam. Naslar Şiriat devletinde bile fukaha tarafından kullanılıyor. Siyasetçilerde kullanıldığında bu bir zulüm, zulüm oluyor. Müslümanlar açısından. Biraz, biraz açalım hocam. Açalım. Fazla vakit yok ama biraz açalım. Bu önemli bir konu çünkü. Önemli bir konu. Şimdi mesela e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini alıyoruz. Bu hadisi şerifin bir hadis zikredip ben de bu işi yapmayayım bu arada. Yani Hı -hı. bir nas, ben de kullanmayayım şimdi. Bir hadisi şerif alıyoruz. Bu hadisi Arapça metniyle okuyorum. Miting meydanında veya seçim Hı -hı. bildirgemde ben bu hadise göre amel edeceğim diyorum. Hmm. E ...karşımda... ...layıklığı benimsemiş, benimsememiş... ...şeriatı benimseyen, İslam'ı uzaktan seyreden... ...işte sıradan Müslüman var... ...derin Müslüman var... ...bunların bir kısmı herhamdülillah... ...bundan sonra bu, bu sistemle yaşayacağız diyor... ...bir kısmı rahatsız oluyor... ...ama seçimden sonra... ...ben meclisi toplayıp... ...bu ayete, bu hadise göre, bu nasılsa göre... ...şu kanunu çıkarın diyemeyeceğim hiçbir zaman... Tabii. ...sadece... Peygamberimin bir sözünü Kur'an'dan bir ayeti aleyhissalatü vesselam e, kullanmış olacağım. Dinimin temel naslarını siyasetin alaborasına getirmemek lazım. Evet. evet. Çünkü ben o zaman o siyasetçiye Kur'an'ımı ve Peygamberimin sözünü ne hale getirdin diye hak iddiasında bulunurum. Bu da bir kul hakkı. Doğru. Sadece bana asgari ücreti yükseltmeyi vaat edip sonra da yerine getirmemek değil kul hakkı. Benim hocam Peygamberimin bir sözü Buhari'deki bir hadis milyarlarca kere asgari ücretimden daha değerli. Evet. Hatta kıyaslayacağım bir şey değil. Değil. O. Evet. Dolayısıyla siyasetçiler bizden çıkan siyasetçiler naslarımızı kullanmamalıdırlar. Ama nas mantıklı beyanname bu, koymalıdırlar. Hı. Tenkit e, özü... edeyim. Özün oradan alsın. Evet. Tenkit edildiğinde benim peygamberimin sözü tenkit edilmesin. Evet, onu ham, ham madde olarak kullanmasın evet. onun sözü olsun şart değil ki bu cuma hutbesi okumuyor ki ayet hadisi okuduğunu söyleyecek yani bu düşünceyle yola çıksın evet. çünkü onun okuduğu naslar diyoruz işte ayetler hadisler tenkit konusu olduğunda benim ümmetim zarar görüyor evet. benim ana evet. hammaddem zarar evet. görüyor ana, ana yani. ham maddem. benim yol güzergahımda sıkıntı çıkıyor bu evet. sefer 2 siyasetçi Müslümanlar adına çıkmalı Ümmet adına çıkmalı Ümmetin içinden bir fırka adına asla çıkmamalı hı. Hanefiliğin siyasetçisi olamaz Şafiliğin siyasetçisi olamaz Neden? E çünkü bu ümmet sadece hanefi değildir Hele hele sen bakan olduktan sonra Veya üst filan makama geldikten sonra Filan tarikat boy göstermemeli bu ülkede evet. Filan grup boy göstermemeli bu yüzde yüz, yüz adaletsizliktir. Zulümdür. Bu da müthiş bir kul hakkıdır. Evet. Eğer Müslümanların desteğiyle, Müslümanların umudu olarak bir makama geliniyorsa, sonra da o makama elnik kolunu sallayarak sadece filanca tarikat, filanca grup gelebiliyor. Ama diğerleri de sıradan vatandaş olmaya devam ediyorlarsa, bu İslam adına yapılmış İslam dışı bir harekettir. Bu da müthiş bir kul evet. hakkıdır. Üstelik ya bu kul hakkının temel nedeni zulümdür, adaletsizliktir. Yani biz biraz önce söze söze girerken dedik ki Müslüman kafir ayrımı bile yapılmamalı. Evet, ben de onu soracaktım. Yani işte Müslümanlar adına çıktığımızda ülkedeki diyelim başka inançtan, başka e, yönelişteki insanlar bile adalette adalet, de, adalet beklerken evet. beklerken biz. Müslümanların içinde ayrımcılık yapmamız halinde bu büyük bir vebal olur. Evet. Çok büyük bir vebal olur. Bu e, işte bu yüzden Sultan Abdülhamit her tarikata girmiş. Rahmetu Allah için beli hissetmesin diye. Evet. Yani önemli bir e, işte, yapı tarzı bu hocam. Yani sapık olmadığı sürece Müslümanlar, Müslümanların siyasetçisi Müslümanları yani e, evlat gibi görür durumda olmalı. Kendisine yakınlığı seçimde ona verilen desteğe göre destek olamaz. Evet, evet seçimde destek olmayana bile hakkaniyetle davranacak. Evet. Yani neden? Bir kere bir vatandaşlık düzeyinde bakıyor. İki vatandaşlığın üstünde bir durum mümin kardeşin. Üç sen kaplayıcısın kuşatıcısı olmak zorundasın siyaset budur böyle olmalıdır. Bir başka kulak zannediyorum sizin saatiniz. Bir de böyle şey hocam sonuna beş dakika gibi bir zamanımız var ancak o kadar. Böyle e, siyasetçi e, e, yukarıdan aşağı bir ilişki içinde bir de yatay ilişkiler. Yani e, sadece oy verenlerin birbiriyle ilişkisi bir partiye e, önemseyenlerin diğer partiyi önemseyenlerle ilişkisinde Kul hakkı meselesi nasıl ortaya çıkıyor? Bir müsaade çekiyor? ederseniz Lütfen. siyasetçiyi bir daha bitirin buna geçelim. Tamam. Ben onu ayrı bir bölüm hı. olarak düşünüyordum. Siyasetçinin çok ağır risk taşıdığı bir alanlardan biri de hadis-i şeriflerde bir ikaz var. Hani Kim bizim içimizde bir yenilik başlatırsa, hı hı. o yenilik şer bir şey ise evet. kıyamete kadar o devam ettikçe vebal taşıyacak. Vebal taşıyorsun. Hatırlıyoruz değil mi? Evet, Men sen nefil islami. Tabi. Sünneten Sünnetin. haseneten, ev sünneten Seyyieten. Şimdi e, biz Müslümanlar olarak kadınlarımızı mesela meydana çıkarmayız. Böyle bir evet. şeriat terbiyemiz var bizim elhamdülillah. Eğer bir siyasetçi, ya getirin kadınlar da katılsın toplantılarda deyip de kadınlarımızı da ulu orta toplantılara katılır. Erkekler, kadınlar yan yana bir şey yapıyorlar. Bu bir başlatmadır. Bu başlatma Müslüman'a daha sonra Kabe'ye gidişi bedavalaştırdım diye kapatabileceği bir açık olmaz mı Bu da bu da not olarak. En notu. Siyasetçi not, dikkat et çünkü olarak, siyasetçi evet. Önder hocam, Şeyhülislam'dan evet. daha fazla etkili bir İslam zamanımızda Hakikaten e, yeniden Üzerinde düşünülmesi gereken Bu sadece hocam evet. şey değil Kadın meselesi üzerinden değil Mesela biz selamla başlardık evet. Değil mi bizim örfümüzdür Sünnetimizdir evet. şeriatımızdır bu Siyasetçi işte şu bu Dengeler nedeniyle selamı Bırakıyor selam yerine e, Kutlu vatandaşın kutlu Anlayışlarına merhabalar Falan diye işte bir şey başlıyor diyelim Yani ben <gülüyor> uydurayım böyle bir söz Bu hocam bir yeniliktir bir sünnet öldürüp ortaya çıkmış bir tavırdır bu. Ondan sonra da Müslümanlar bunu berbat ediyorlar. Mesela siyasetçinin bilhassa akideye etki eden uygulamaları kul hakkı olarak gelecek kuşakların soracağı bir hesaptır. Evet. Gelecek kuşakların soracağı bir hesaptır. Bu sadece ona oy veren vermeyen 50 milyon 80 milyonun kul hakkı değil. Gelecek kuşaklar... İslam'ın geçmişinde böyle bir selamlaşma, böyle bir toplantı yapma tarzı vardı. Filan dönemde bu kırılmış bir yerde. Evet. O kıran siyasetçi ve şahıs veya grup e, büyük bir kul tecavüz etmişlerdi. Şimdi üstadım e, bu noktadan sonra sizin yatay ilişkilerde... Hı. Kul dediğiniz. Onu isterseniz no. yani çok kısa böyle bir şey söyleyelim Rizet hocam. Diyelim. Sonra belki gene yani süreç Olur. devam tamam. ediyor. Tamam. Yeniden Öğrenip konuşuruz çünkü böyle iki dakikamız var. Onun tümüyle anlatma imkanımız olmayabilir. O zaman olmayabilir. şöyle diyelim üstadım. E, siyasetçi yaptığı siyasette en fazla kendisini bir müştehit görebilir. Yani fıkıh işte hmm. demiyorum. ...bir konuda iştihad ettim görebilir. Evet. Öbür siyasetçi Müslümanı da... ...bir siyaset yapan biri olarak görmelidir. Evet. Bu siyasette de o da iştihad ediyor. Hı -hı. Dolayısıyla gerek... ...elinde yetki olan siyasetçi... ...ve gerekse muhalefetteki siyasetçi... ...kendi siyasi kanaatlerini... ...sözlerini... ...bir iştihad yani... ...uygulanacak bir düşünce olarak değildi. ...Allah'tan inmiş ayetler gibi görürse... ...birbirimizin zalimi durumuna düşeriz biz... ...boynunu vururuz birbirimizin... ...o zaman birbirimizin yol açarız... ...dışına iteriz... ...ölümden de beter kafir demek öldürmekten evet, de beter evet, zaten... Evet. ...dolayısıyla... ...muhalefettekiler... ...biz böyle düşünmüyoruz... Evet. ...biz şöyle düşünüyoruz demeye... ...hak sahibidirler... Evet. ki de veya... ...iktidar olup olmayalım... Öbür siyasetçi de evet. Hayır, biz böyle düşünüyoruz. Doğrunun böyle olduğunu düşünüyoruz demeleri müthiş. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhden bir örnek verip bitireyim isterseniz. Lütfen, lütfen. Ne diyor? Benim yaptığım iştihatlarım yanlış ihtimali olan doğru şeylerdir diyor. Evet çok önemli. Ya. Öbür Müslümanın iştihadı mesela filan alimin iştihadı ise doğruluk ihtimali olan yanlış şeylerdir bana göre bana göre, bana göre diyor. Evet. Dolayısıyla yüzde beş belki yüz... öbür müşteki de bunu o, tekrar ediyor. O da o da ne diyor? <gülüyor> Benimkiler yanlışlık ihtimali olan doğru şeylerdir. Evet. E bu Hanife'nin de doğru ihtimali olan yanlış şeylerdir. Evet. Çünkü ona doğru desem ben zaten ihtaat etmemin bir manası yani, tabii, yok. Tabii. Allah ...serbest düşünün diye murat etmiş evet. bize... ...temel konularda hep beraber diyor. ...faiz haram diyoruz zaten... Evet, ...bunda bir sıkıntı... ...zina haram diyoruz zaten... Evet. ...şimdi siyasetçi şöyle düşünmeli... ...ben doğru düşünüyorum ama yanılabilirim... Evet. ...öbür kardeşim yanılıyor ama doğru da olabilir... ...yüzde onda ona pay bırakalım... ...böylece kul hakkından kurtuluruz... ...çıkıp da ey batıl düşünenler... ...dersen öbür Müslümana... ...bu yanlış hocam... ...bu kul evet. hakkı... ...buradan evet. bir defa karşı tarafa taarruz başlıyor... Mümin nezaketini kaybederek başlıyoruz zaten. Evet hocam teşekkür ediyoruz tamam. Değerli dinleyiciler Siyasette kul hakkını konuştuk Nurettin Yıldız hocamla Ben Deniz Ahmet Taş getiren, İslam'dan hayata ölçüler çerçevesinde konuşuyoruz Yani ölçülerimizi e, Temel olarak İslam'dan almaya çalışıyoruz Öyle bakılsın programımıza yeni bir haftada inşallah buluşmak üzere biraz yani e, siyasete oylarıyla katılan bir e, siyasi harekete bağlılıklarıyla katılanların birbirine yönelik kul hakkını da bir sonraki programda görüşürüz inşallah İnşallah siyasi bir hata yapmamışız de konuşurken <gülüyor> üstü abi <Hayırlısı> hocam <gülüyor> bizimki de bir içinde siyasi... yanlış ihtimali bulunan doğrular diye.